Her koyun. Harun Reşit kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dana Hazretlerine sen kendi işine bak dermiş. Her koyun kendi bacağından asılır. Bir gün sarayı pis bir korku kaplamış. Sebebini araştıklarında üst kattaki bir odada bacağından asılı bir koyun bulmuşlar. Bu işi yapanı da teşfetmişler tabii ki Behlül. Halife kendisini sıkıştırdığında, gördüğünüz gibi her koyun kendi bacağından asılır efendim demiş. Fakat etrafı kokuttuğu için herkesi rahatsız eder. Evet, herkes yanındakini verir. Kendisine hakaret edilen Hazreti İsa'ya niçin karşılık vermediniz diye sorduklarında herkes yanındakini verir demiş. Onda olan benim yanımda yoktu. Evet. Her şeye iyi yönüyle bakmak. Hazreti Lokmana edebi kimden öğrendin diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş. Edepsizlerden. Evet. Huzur. Zeynalabid'in hazretleri ablası alırken sap sarı sebebini sorduklarında da şu cevabı verildi. Kimin huzurunda durduğumu düşünürseniz, sebebini anlarsınız. Evet. Kabe'de ilk dua. Mehmet 40. hocaya, Kabe'yi ilk defa görenin yapacağı dua, mutlaka kabul olacağı için nasıl dua edelim? diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Ya Rabbi! Burada edeceğim bütün duaları kabul eyle diye dua edin.